Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, geceniz mübarek olsun. Musa kardeşimiz konuşmasını bitirseydi iyi iyiydi aslında. Ben sadece hazır olduğunu bildirmek için el kaldırmıştım. Kendisi konuşmayı kesti. Evet. Yani yapabilirdi, uzatabilirdi konuşmasını bitirebilirdi aslında. E, her neyse, e, eğer isterse ben beklerim. E, hocam, e, meramınızı anlatın. Ondan sonra ben mikrofonu alayım derim kendisine. E, ne dersiniz? Evet. Peki. Sanıyorum e, devam edin diyor. Peki, teşekkür ederim. E, Mustafa kardeşimizden bazı sorular geldi dosya halinde. E, bu soruları cevaplandıracağız. Ama öncelikle öncelikle e, burada bulunan kardeşlerimizin sorularını önemsiyoruz. E, bu sorular fıkhi sorular, e, abdest tuvalet adabı önemli sorular bunlarda. Ancak e, daha Öncelikli sorular olabilir. Burada bulunan kardeşlerimizin aklında bazı sorular olabilir. O sorulara cevap isteyebilirler. Hemen eğer varsa o soruları başlayalım. Yoksa bu sorulardan soru cevap şeklinde ben size soruları aktarmak suretiyle cevabını da buradan vermeyi düşünüyorum inşallah. Evet. Soruları Tabii bir oradan bir oradan da alabiliriz. Şu anda soru yok ama gelirse inşallah cevaplayacağız. Bu e, evet Hüzeyfe kardeşimizin. Gerçi biraz önce bir konu vardı Musa kardeşimiz Özellikle bu konuyla ilgili görüşlerimizi de dinlemek istiyor. E, o konu, konuyla inşallah e, görüşlerimizi aktaralım. Faydalı olacaktır inşallah. E, Hüzeyfe kardeşimizin ilk sorusu geldi. E, şimdi bir kişiyi müşrik olarak görmek konusuydu Musa kardeşimiz o konuyla ilgili güzel açıklamalar da yaptı. Biraz ben dinledim. Sağolsun Allah elimle artırsın. Şimdi değerli kardeşler, her şirk işleyene müşrik denmez. Biraz önce hüccet ikamet edilmelidir diyordu Musa kardeşimiz. Evet hüccet ikamet edilmelidir ve fiilin şirk olduğu ifade edilmelidir ee, Ve biliyorsunuz şirkler iki türlüdür Büyüğü küçüğü vardır ee, İslam milletinden dinden çıkartanı vardır ee, Çıkartmayanı vardır ee, Çıkartanlar özellikle Kişiye sahibine Belli açıklamalar yaptıktan sonra Kişi kendisine Hüccet ikame edildikten sonra e, Hala Kendi şirkinde ısrarlı oluyor ise müşrik olur. Fakat her müşrik olana da müşriksin diye saldırıda bulunmak belki konjüktüre uygun olmayabilir. Orada bir fitnenin oluşmasına ve belki bazı davet çalışmaların engellenmesine vesile olabilir. Dolayısıyla bunları yani dillendirmek doğru olmayabilir. Her doğru her yerde söylenmeyebilir. Ancak bizler işte davetin karı için gerçekleri saklama durumunda da olamayız. Ancak yapmamız gereken üzerimize vacip olan şudur. Kişiyi aynı olarak Kafir olarak görmek, tekfir etmek veya müşrik olarak görmek bizim öncelikli vazifemiz değil, üzerimize vazife değil. Ama fiillerin, e, fiillerin, sözlerin, hareketlerin e, şirk, şirki bir özelliği, bir durumu varsa bunu beyan etmek bizim görevimizdir. E, örneğin e, Yüce Rabbimize ortak koşulan bir durum var ise, mesela biri çıkar da derse ki, Nasıl ki yüce Allah'tan istimdat edilebilir, istigase, yardımda, yardımda davet etme, ona sığınma, ondan yardım isteme olayı söz konusu olduğu gibi onun kullarından olan felanca veli dostunun da bu konuda yetkisi vardır ve ondan da e, müstakil olarak yardım istenebilir, istigasede bulunabilir Dediği zaman biz e, Rabbimizi korumak durumundayız. Rabbimiz korumaya ihtiyaç yok ama Rabbimiz kul, sev yani sevdiği kullarının e, kendisine haydut, haydut, şaşkın, aptal ve gerizekalı kullar tarafından yapılan bu saldırıyı bertaraf etmelerini ister ve. Bu Müslümanlar böyle bir saldırı karşısında Rabblerini Rab, korumak durumundadırlar. Ama derken korumak derken Rabbimizin korunmaya ihtiyacı yok. Ama Allahu Teala e, Sünneti gereği e, kendisini sevenlerin bu sevgilerini ispat etmek adına onu sözel, fiilsel olarak, eylemsel olarak savunmalarını ister her ne kadar ihtiyacı yok ise de çünkü bütün mahlukat ona muhtaç muhtaçtır dilerse onları bir anda yok eder dilerse hepsini bir anda iman ettirir gaspen yapabilir bunu ama Allahu Teala bunu murat etmiyor Allahu Teala kendi hakkına yapılan bir saldırıyı yine kendini seven kulları tarafından bertaraf edilmesi niye bir görev olarak okulların üzerinde bir görev olarak görüyor ve bu e, kabilden işleri destekleyerek bu, bu kabilden işleri yapanlara büyük mükafatlar bahşediyor cennetler bahşediyor ve onları gerçekten sevgisini e, ispat eden samimi olan kullarından e, olarak görüyor. Şimdi değerli kardeşler örneğin e, bir ortamda, bir mecliste, biri çıkarda e, Rabbimizin bir insan olduğunu esasen iddia ederse ve o ortamda hiç kimse ses çıkarmaz ise o insanın mevkisine, makamına, toplum nezdindeki yerine, şöhretine bakılarak e, ses çıkarmaz ise oradaki bütün insanlar e, bu suskunluklarından mesuldürler ve günah işlemektedirler ve e, iman konusunda sadık bir iman konusunda iddiaları söz konusu olamaz çünkü o insanlar sadece e, iman ettik diyorlar ama iman e, etmelerinin gereğini yerine getirmiyorlar Allah'a kıskanmıyorlar Allah'a yapılan bir saldırıyı bertaraf etmek istemiyorlar bu saldırıyı bertaraf edebilmek için bir sözel eyleme bir fiilsel eyleme geçmek istemiyorlar bu konuda herhangi bir zarar görecekler şayet bu zararı görme konusunda bir cesaretleri olmuyor. Dolayısıyla Allahu Teala böyle pısırık müminleri sevmez. Allahu Teala aktivitesi olan, aksiyon sahibi, düşündüğünü ifade eden, inancına aykırı bir düşünce duyduğunda onu reddeden, onun sahibini de reddeden Aksiyoner sevgisinde samimi ihlaslı kullarını görmek istiyor değerli kardeşler. Dolayısıyla e, görüyoruz ki bazı meclislerde ilim ehlinin olduğu e, belki işte e, adlarını ver, vermeyeyim, makamlarını da vermeyeyim ama e, toplumun önde gelen ilim adamlarının bulunmuş olduğu bir mecliste biri e, zuhuratta görüldü ki Yüce Allah buyurdu, ete kemiğe büründüm, mahmud diye göründüm sözünü söylediği zaman orada büyük bir ayaklanma olması lazım. Haşa ve kella, böyle bir söz nasıl söylenebilir? Haşa Allah sınırız. yer gök titrer bu sözün kötülüğünden. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler sadece. Tekadü'ssemâvâtu vel ardı allah Allahu Teala az kalsın gökler ve yer paramparça olacaktı. Böyle çirkin bir söz karşısında diyor Kur'an'da. Peki bu söz çirkin mi? Bu söz vallahi de billahi, Yahudilerin üzeri Allah'ın oğludur sözünden daha çirkindir. Çünkü burada Allah'a oğul istat edilmiştir. Diğer tarafta ise Allah'ın bir insan olduğu iddiası haşa bulunulmuştur ve oradaki bütün müminler ayaklanıp ayaklanıp rabbilerinin safında yer almaları gerekir bu sözü inkar etmeleri gerekirken suskunluk içerisinde olmaları mensup oldukları mezheplere meşreplere, cemaatlere tarikatlara, e, saygısızlık olmasın ne yapalım o sözü doğrudur mantığıyla suskunluk içerisinde olmaları bu sözü içmeleri, bu sözü sineye çekmeleri bu sözü hazmetmeleri bu söz karşısında fiilsiz düşüncesiz, aksiyonsuz kalmaları vallahi billahi büyük vebaldir ve samimiyetsizliktir hatta imanın zayıf, çok zayıf hatta olmadığı da diyebilirim böyle bir şey olamaz çünkü e ee, men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yedi sizden kim münker bir iş görürse onu eliyle düzeltsin fe illem yastati fe bi lisanihi ona da güç yetmezse diliyle onu diliyle onu düzeltsin fe illem yastati fe bi ve zalika adhafu'l iman orada güç yetmiyorsa onu kalbi düzelsin o da imanın en az derecesidir buyuruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Şimdi durum böyle ise Bakınız orada bir münker var ama bu etek keme bürünme misalinde münkerin en büyüğü var, münkerin en kötüsü, en çirkini var, Allah'a yapılmış bir saldırı var. Allah'ın ilahlığı, uluhiyeti, rububiyeti, vahdaniyeti elinden alınmış bir kula verilmiş Allah olmuş bir kul Böyle bir çirkin, böyle bir acayip, böyle bir ve saldırı var. Mekkeli müşriklerin dahi söylemekten imtina edecekleri, haya edecekleri ve söylemekten Allah'a sığınacakları çok büyük bir, büyük, çok büyük bir çirkin, çok e, büyük bir şey var. Çünkü bakınız e, Mekke'deki müşriklere siz neden putlara tapıyorsunuz dendiğinde onlar... Ma nea'buduhum illa liqarrubuna ila Allah zulfan biz onlara ancak bizi Allah'a kestirme yoldan yaklaştırsınlar diye e, saygıda sevgide bulunuyoruz diye söylemişlerdi. Onların böyle bir mazereti hak bir mazeret değildi. Allahu Teala bu onların bu mazeretini dile getirerek bu mazeretin boş Yanlış bir mazeret olduğunu, böyle bir mazeretin olamayacağını ifade ediyor ve onları böyle bir niyetlerinden dolayı şirk, müşrik olarak nitelendiriyor. Onlara cehennemi vaat ediyor, Onlarla, on, onları azapla e, onları azapla müjdeliyor, peygamberine e, de aynı şekilde onları azapla müjdelemesini emrediyor. Durum bu e, minvalde iken, bırakın putlar ihtas etmeyi, putları aracı görmeyi, vesile görmeyi, bazı insanlar işte bu örnekte olduğu gibi çıkıp Allah'ın bizzat bir kul olduğunu iddia edecek kadar zavallı, ucube, uçuk, kaçık, akılsız böyle rezilce bir düşünceyi ortaya, ileriye sürebiliyor. Bunu yaparken de İslam adına, din adına, dindarlık adına, takva adına yapıyor. Haşa böyle şeytanın oyunu görülmedi şimdiye kadar. Şeytanın bu kadar büyük bir şekilde büyük kitleleri aldattığı ve bu derecede azmanlaştırdığı, bu derecede şirke düşürdüğü bir asır daha görülmedi. Çünkü geçmiş asırlarda böyle şirkler yoktu. Ancak putlar vardı. Onlar da geçmiş peygamberlerin, evliya, evliya veli kulların resimleriydi, timselleriydi taştan topraktan neyse, ağaçtan yapılan e, resimleriydi. Onları vesile olarak görüyorlardı. Allah'la kendi aralarında bir vesile olarak görüyorlardı. Bugün maalesef öyle bir aşamaya geldi ki durum, bugün bizzat, bizzat o vesilelikte ortadan kalktı. O vesilelik olmakla birlikte Allah'ın artık e, yerine kullar, ilah olarak ihtas ediliyor. Bu sözü Söyleyen eğer tövbe etmezse kafir olur, büyük müşrik olur bu sözü söyleyen ve bu söz karşısında suskun kalan, sözü içen, sözü sineye çeken, sözü normalmiş gibi karşılayanlar hakeza kafir olur, müşrik olur. Çünkü böyle azmanlık, böyle büyük bir cehalet, böyle bir çirkinlik, dünya var olalı görülmedi değerli kardeşler şeytanın bu derece insanları kandırdığı bu derece insanları azdırdığı bir asır asra daha rastlanmadı böyle bir şey olabilir mi nasıl bir insan der Allah dedi ki etekemeye büründüm Mahmut diye göründüm haşa ve kella Biz, iyi ki başımıza taşlar yağmıyor İyi ki kıyamet kopmuyor bu sözün karşısında Allah'a sığınırız ya Rabbi bizleri affeyle ya Rabbi biz bunlardan beriyiz. Bu batıl düşünceli insanlardan, bu aklı çalışmaz, geri zekalı insanlardan sana sığınırız. Ya Rabbi biz onların söylediklerini asla kabul etmiyoruz. Ya Rabbi o zalimlerin, o fasıkların, o mücrimlerin, o aşırı giden, o düşüncesiz insanların yapmış olduğu bu zulüm yüzünden bizleri helak etme Ya Rabbi. Biz bu duayı yapıyoruz. Böyle aşağılık, böyle adilik görülmedi. Dünya varolalı bu kadar adilik, bu kadar ileri gidiş olayı daha görülmedi değerli kardeşler. O yüzden müminler olarak Rabbimizi savunmak durumundayız. Eğer savunmuyorsak imanın samimiyetini, imanın e, ihlasını, sevgide ihlaslı olduğumuzu, takvalı olduğumuzu asla iddia edemeyiz. Bakınız Hatay tarihinde... Bizim bildiğimiz kadarıyla üç defa yerle bir edildi. İlahi azap onları buldu. Ve suçları neydi biliyor musunuz? Bir rivayete göre, 301 bir rivayete göre 3000 bin kişi gece namazına kalkmıştı. Dağlardan sorumlu melek Hatay'ı kaldırıp ters çevirecek. Bunu almış, bu emri almış, gelmiş. Bir bakıyor bu rivayete göre, 300, bir rivayete göre 3000 bin kişi gece namazında Allah'a yalvarıyorlar. Allah'ım bunları hariç tutayım mı? diye Allah'a soru sorduğunda Yüce Rabbimiz onlardan başla. Ey melek sen onlardan azaba başla. Önce onları helak et. Ya Rabbi neden acaba bu hikmetini öğrenmek istiyorum diye tabi melek soru sormuyor ama Allahu Teala o meleğin o istifamını anlıyor ve diyor ki onlar hiçbir zaman benim rızam için yüzlerinin eksiltilmesine Hakaret duymalarına, azar eşitmelerine razı olmadılar. Emir-i maruf yapa, yapacak iken, bir orada bir çirkin, orada bir kendilerine bir sözel saldırı olabilir, defol git denebilir, efendim e, hakaret yapılabilir düşüncesiyle onlar emir-i maruf yapmıyorlardı. Onlar Allah için bir tükruk yemeği dahi kendilerine çok gördüler. Onlar bir ufak hakaret duymayı bile Allah için, Allah'ın emri için, Allah'ın dini için bir hakaret duymayı bile kendilerine yakıştıramadılar. Oysa ki samimi müminler Allah için malını verir, Allah için canını verir. Bırakın e, bir türkük yemeği, bırakın bir azar eşitmeyi. Allah için malını verir, Allah için canını verir. Annesini, babasını, bütün varını Allah yolunda feda eder. Samiyet budur, İslam budur. Sevgi budur, müminlik budur, bunun harici iddiadır, boş bir iddiadır değerli kardeşler. O yüzden e, diyoruz ki elbette bu tür sözlere karşısında aptal aptal durmayacağız. Bunların şirk olduğunu, bunların büyük yani şirki bırakın bu inkar, böyle bir şey olamaz. Allah'a en büyük sövgüdür bu, Allah'a karşı küfürdür bu, Allah'a karşı en büyük hakarettir bu. Müminler olarak bu sözleri lanetliyoruz. Bu sözleri bu sözlerden beri olduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz. Ve dua, da, dua ediyoruz ki Ya Rabbi bu cahiller yüzünden bizi helak etme. Ya Rabbi bize fırsat ver. Biz inşallah çalışacağız. Gayret göstereceğiz. Bunun böyle olmadığını göstereceğiz. Senin sıfatların da kamil sıfatlara muttasif olduğunu eşinin benzerinin olmadığını Ya Rabbi bütün mahlukatı yaratan yüce varlık olduğunu Eşin benzerinin olmadığını, şerikin olmadığını insanlara anlatacağız ya Rabbi. Ya Rabbi. Yani bizler bu kadar aciz insanlar olarak bu feci fecaat arz eden bu kötü olay karşısında elbette gerektiği kadar tepki de bulunmadık. Ya Rabbi bizleri affeyle. Şeytanın ayetleri Selman Rüştü Şeytan Ayetleri adlı bir eser yazdı. Bütün dünya ayağa kalktı. Bütün dünya ayağa kalktı. Niye? Ayetleri hakaret ediyor ayetlere diye. Hollanda'da bir filmci bir yönetmen ayetleri hakaret ettiği için bütün dünya ayağa kalktı. Ey Müslümanlar bakıyorsunuz bu insan veya buna benzer insanlar diyorlar ki Allah'ın ee, aslında Allah olduğunu zannediyorsunuz. Falan insan Allah'tır. Falan insan. Çünkü Allah ete kemiğe onu gibi göründü. Bu iddiada bulunuyor. Bu Selman Rüşdi'yi de geçti. O ne ki? O Allah'ın ayetlerini hakaret ediyordu. Kendisine değil. Efendim Hollandalı yönetmen. O da öyle. İçimizdeki insanlar var. Biz bunları niye görmüyoruz? Bunları duyduğumuzdan alkışlıyoruz. Sessiz kalıyoruz. Sessiz kalıyoruz. Binlerce insan bunların doğru olduğunu söylüyor. Ha Bak geçenlerde bir radyoda İyyâ bu ve iyâ kenestâin ayetini efendim açıklıyorum. Fatiha suresinde radyoda beni attılar, yayını kestiler. Neden? Hatalı bir şey mi söyledim? Dediler ki orada diyor, diyorsunuz ki siz Allah'tan gayrısından yardım istenmez diyorsunuz. Oysa ki biz şehirlerimizden yardım istiyoruz. Sen Allah'ın veli kullarına hakaret ettin. Onların makamını düşürdün. Onların derecesini düşürdün. Onlardan yardım istenmeyeceğini iddia ediyorsun. Sen bu haklı nereden alıyorsun? Ben iddia etmiyorum. Ayet okudum. Ayet onu söylüyor. Yani dolayısıyla şunu söylemek lazım. Bu insanlar ne kadar sakallı olursa olsunlar, cübbeli olursa olsunlar, ne kadar takvalı olursalar olsunlar, ne kadar oruç tutarsan da tutsunlar, bu insanlar Allah'ın makamında yeni ilahlar ihtas etmek, ona şerik koşmak, ona benzer varlıklar görmek istiyorlar. Ve Allah'ın o ayetini açıklamamıza dahi müsaade etmiyorlar. Öbür taraftan cenneti arzu ediyorlar. Öbür taraftan takvalı olduklarını, takvalı olduklarını iddia ediyorlar. Halbuki bu yaptıkları şey tam tersini gösteriyor. Sen hangi hakla Allah'ın ayetini kabul etmiyorsun? Bir de Müslümanım diyorsun. Bir de Müslümanım diyorsun. Bana dedikleri İslam'da başka şey kalmadı da bu ayetimi anlatıyorsun. Hoşlarına gitmiyor bu ayetler. Ve men adallu mimmen yed'u min dunillahi. Ohum an du'aihim ghafilun. Allah'tan gayrısından yardım isteyenden daha dalalete düşmüş sapık kim vardır? Halbuki onların yalvardıkları, onların yakarışlarından gafildirler, bilmezler ki. Kıyamete kadar. Bilmeyecekler de. اَمَّنْ <gülüyor> يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهِ فَيَكْشُفَ عَنْهُ السُّٓу Başı dara düştüğünde Ya Rabbi kurtar beni dediğinde onu Allah'tan başka kurtaracak kim vardır? Allah'tan başka onu kurtaracak kim vardır? Fe ilahum ma Allah qalilan ma yetefekkerun. Allah'ın yanında ilahlar mı var? Ne de az düşünüyorsunuz. Ne de kıt düşünüyorsunuz. Şimdi bu ayetler var. Bu ayetleri sevmiyor bu insanlar. Bu ayetleri anlamak istemiyorlar. Değerli kardeşlerim. Şimdi Bunlara tepki vermek lazım. Bunları, yani şu anda sözümüzle, fiilimizle Yüce Rabbimizi savunmak durumundayız. Yüce Rabbimize hakaretler yapılıyor. Yüce Rabbimizin hakkına giriliyor. Yüce Rabbimizin şanına, şerefine lekeler getirilmeye çalışılıyor. Yüce Rabbimize eş, benzer, ortak koşulmaya çalışılıyor. Hatta, hatta Yüce Rabbimiz... Yok sayılıyor. Yerine insanlar rab olarak tayin ediliyor. Bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Bundan daha büyük çirkinlik olabilir mi? Buna rağmen sessiziz. Buna rağmen susuyoruz. Buna rağmen gülüp geçiyoruz. Vallahi mesulüz. Vallahi kalpler erir böyle bir iftira karşısında. Nasıl susarsın ya? Nasıl? Ha, falanca böyle diyormuş ya. Aman deyip de geçersin. Ha, bunlar bu sözler kıyameti kopartır bu sözler kıyameti hepimiz helak oluruz altında kalırız bu sözümüz bunlar imtihan ey ehli i tevbit. ey müminler vallahi büyük vebal altındayız yüce Rabbimizin yapılan hakaretler karşısında suskun kalamayız kalemimizle dilimizle mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor evet bu kadar yani e, tabii ki diyebilirsiniz ki ya bu kadar da abartmaya ne gerek var o kadar da değil falan. Hayır, hayır, hayır. Güzel Allah'ın oğludur diyenler iyi niyetle söyledi. İyi niyet yeterli değil. İsa Allah'ın oğludur diyenler iyi niyetle söylendi ama en çirkin sözler olarak kıyameti koparacak gökleri verip para param parça edecek sözler olarak tarihe geçti. Kur'an'a geçti bu sözler. Allah böyle dedi. Allah Allah'ın vahiyinden Allah'ın o şekilde tepki verdiğini anlıyoruz. Ey insanlar. Övsek de kalsak da bu bu sözleri inkar edelim. Bu sözlerin ne kadar çirkin olduğunu, ne kadar insan insanları cehenneme sürükleyeceğini insanlara açıklayalım. Yani geçmeyelim, es geçmeyelim. Allah bizden davacı olur. Ey Allah sevenler! Allah'ı sevdiğinizi gösterin. Malınızı, canınızı Allah yoluna koyun. Makam için, mevki için hakikatleri saklamayın. Dünya ve içindekiler Allah katında bir sineğin kanadı kadar değer yok. Neyin peşindeyiz? Sineğin kanadı kadar değer yok. Allah, yani peygamber niye mücadele etti? Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ömer, niye, niye mücadelesini, sahabeler niye mücadelesini yaptılar? Mallarını, mülklerini Allah için bırakıp cihatlara gitmediler mi? Hicret etmediler mi? Onlar Allah'ın Resulü'nün talebeleriydi. Onlar Allah'ın Resulü'nün yanında sadık insanlardı. Allah'a olan sevgilerinde samimi insanlardı. Allah yolunda onlar hiçbir şey engellemiyordu. Mal, mülk, eş, dost. Engellemiyordu. Bugün biz maalesef değerli kardeşler rahatlığa alıştık. Peygamberimiz de bugünün gelmesinden korkuyordu zaten. Size diyordu ki, Deccal ile ilgili konuştuğumda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe korkmuştu. Deccali aralarında konuşur dururlardı. Baktı bir gün, bir hurmalığın kenarında 3-4 sahibi konuşuyor. Deccal gelecekmiş. Çıkarsa ne yaparız? Nereye gideriz? Onun fitnesinden nasıl sakınırız diye aralarında tartışıyorlardı. Peygamberimiz kulak misafiri oldu. Geldi. Neyi konuşuyorsunuz? Ey arkadaşlar dediğinde. Deccal'ı konuşuyoruz ya Resulallah. Bugün bize haber verdin ya. Sanki bugün aramıza çıkacakmış gibi bize geldi. Ne yapacağız? Nasıl konuş Nasıl davranacağız? Nasıl onun şerrinden korunacağız diye onu konuşuyorduk ey Allah'ın Resulü diye sorduğunda korkmayın. Ben aranızdayken o gelirse onun hakkından ben gelirim. Ancak ben Deccal'den daha kötü bir şeyin vuku bulmasından korkuyorum. O da dünyanın bütün nimetleri önünüze açılır da siz o nimetlere kapılır gidersiniz de Allah'ı unutursunuz, cihadı unutursunuz. İşte bugün o asrı yaşıyoruz. Allah'ın bütün nimetleri. Açılmış durumunda, insanlar zengin, insanlar yediği önünde yemediği arkasında, insanlar mal mülk sevdasına düşmüş, makam sevdasına düşmüş. Yiyeceğimiz üçün yani şu bir kırık ekmek, o kırık ekmek onun onun için belki eğer dinimizi feda etmemiz gerekiyorsa ediyoruz. Maaş almak için dinimizi feda ettiğimiz durumlar oluyor. Maş almak için örtüsünden felaket eden memura hanımlar var. Maş almak için namazından, niyazından uzaklaşan insanlar var. Dünyayı tercih eden insanlar var. Dünyayı tercih edenin ahirette nasip olur mu? Allahu Teala ne diyor? Ve minennasi men yekul Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti İnsanlardan bir kısmı vardır ki derler ki Rabbimiz dünyada bize iyilikler ver ahirette de bize iyilikler ver ve qina nar, narın azabından cehennemin azabından bizi koru ya Rabbi derler işte onlara Allah dünyada da ahirette de verecek ama onlardan bir bölümü vardır ki derler ki Rabbena atina fid dunya bir bölüm insan vardır ki ne derler Rabbimiz bize dünyada ver ve məlhum fil ahiretimin xalâğı onlar için ahirette bir şey hazırlanmış değildir onlar için ahirette bir nimet mükafat hazırlanmış değildir işte biz bugün maalesef çoğumuz bu duruma düştük yani hep dünyalık istiyoruz ahiretlik istediğimiz zaman çok cılız bi şekilde istiyoruz. <Gülüyor> evet değerli kardeşler, ee, bu konuda e, tabi esas anlatmak istemiş olduğumuz mesele e, bir kişinin bir kişinin yapmış olduğu şirki bir durumdan dolayı müşrik olarak nitelendirip nitelendirilmeyeceği konusu o konuyla ilgili bir açıklama yapmak istiyor dedik. Evet, bu konular buraya kadar geldi. Dediğimiz gibi insanlara Kur'an ve sünnet ışığında o fiilinin, o sözünün şirk olduğunu açıklayacağız. O onu anlayacak. Herhangi bir özür kalmayacak. Ondan sonra biz diyebiliriz ki kardeşim Müslüman olduğunu iddia ediyorsun. Kur'an'a ve sünnete göre bu fiil şirktir. Bu fiili yapan müşrik olur. Dolayısıyla sen bu fiili terk et. Sen bu fiili terk et. Belki delilleri, delilleri anlamadığın için ben sana şu anda müşrik demiyorum. Sana müşrik desem de bir şey kazanmış değil. Ama benim bildiğim bir şey var. Bu fiil şirktir. Bunun sahibi de müşrik olur. Ama fitne olmasın diye söylemiyorum ben sana diye bir durum içerisinde olabiliriz. Ama asla taviz yok. Fiilin şirk ise şirk olduğunu söyleyeceğiz. Ne kadar susacağız yahu? Böyle şey olur mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle mi yaptı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kubeşteağında ey müşrikler, ey kureşler, ey Haşimoğulları diye nidada bulunduğunda onlar toplandılar. Ne diyorsun ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi ki ne de onlara desem şu dağın arkasında size saldırmak üzere olan bir ordu var. Bana inanır mısınız? İnanırız. Ha, peki inanıyorsunuz. Öyleyse size diyorum ki İki elimin arasında şiddetli bir azap var. İki elimin arasında şiddetli bir azap var. Eğer reddederseniz bu azap sizi bulur. Eğer davetimi kabul ederseniz bu azaptan kurtulursunuz. Ha, ne dediler? Sen bizi bunun için mi çağırdın? Yazıklar olsun sana. Bakınız, bir insana şefkat duyuyorsanız, o insanın gidişatıyla ilgili durumu yüzüne söyleyin. Acı da olsa. Acı da olsa. Ama sevmiyorsanız o başka mesele. Seviyorsanız onun gidişatı konusunda gerçek bilgileri aksettirin, anlatın. Eğer bir insan şirkete düşüyorsa, mücadele yaparak ben söylemeyeyim ya. Şimdi bana kızar darılır dostluğumuz bozulur beraber oturuyoruz kalkıyoruz çay içiyoruz. E demeyeyim ya diye dersek bu hem bizim açımızdan bir ihanettir. Kendi nefsimize yapmış olduğumuz bir ihanet olduğu gibi o insana yapmış olduğumuz bir ihanettir. Çünkü onu bekleyen tehlike karşısında onu uyarmadık. Peygamberimiz kendi sülalesi olan Haşimoğlalarını, kendi kabilesi olan Kureş kabilesini ve diğer Arapları, müşrik Arapları Böyle şefkatinden dolayı iki elimin arasında kuvvetli, çetin bir azap var diye uyardı. Yani anlatacağım şeyler çok önemli dedi. Çok önemli, büyük bir azap var. Öyle beni dalgaya almayın ha dedi. Bu onun sevgisi merhametinden kaynaklanan bir şeydi. Bazıları der ki ya ilk davet ediyor hemen cehennem, hemen azap. Böyle davet mi olur? Olur kardeşim Olur. Gerçek oysa olur. Kur'an'da da bu ayetler var. Gerçek merhamet gerçekle insanı yüz yüzleştirmektir. İnsanın hakkındaki gerçeği söylemektir. Gerçek merhamet budur. Ama kaçılık, mücadele yapmaktır, söylememektir, ertelemektir, bana ne demektir, ne lazım demektir. Ya bu böyledir. Eğer dost acı söyler diye atalarımız da söylemişler doğruyu söyler ama acı söyler. Evet. Ee, bu konuyla ilgili benim söyleyeceklerim bunlar. Ee, derken 35 dakikadır konuşuyoruz. Ee, ve siz de bizi sabırla dinlediniz. Ee, sorular var ama ee, ne dersiniz? Noktalayalım mı? Yoruldunuz mu? Ee, noktalayabiliriz burada. Değerli hocalarımız da var belki burada. Onlar da bir şeyler söylemek isteyebilirler. Musa kardeşimiz her zaman e, cesaretlendiriyor, devam diyor. Diğer Evet, e, Rıfat ve e, Ebu Muhammed, diğer kardeşlerimiz devam. Peki, biraz daha devam edelim değerli kardeşlerim. Sorular var, o sorulara bir bakalım ekranda. Evet, sorumuz... İsra kardeşimiz benim e, sorum diyor hocam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mektupla bir hanıma nikah kıymış hadiste doğru mudur diyor değerli kardeşim bu hadisi ben bilmiyorum ancak mektupla nikah kıyılır mı derseniz e, mektup ile eğer mektup onaylı ise ve siz nikahta gerekli olan kabul ve icabı, icab ve kabulü e, ve şahitleri e, oluşturursanız, bu şartları yerine getirirseniz ve icab bir mektupla e, veya kabul bir mektupla onaylı yan onaylı, e, olması yani imzalı, onaylı bir mektupla olursa, bunlar da icap ve kabul manasında olabilir. Dolayısıyla e, böyle bir fiil olduysa da İslam'ı esaslara göre doğru bir fiildir. E, Rifat kardeşimiz diyor ki, kabrin üzerine tavaf ettiğini gördüğümüz bir şahsı tekfir e, edilir mi? Yapmış olduğu fiil şirktir. E, tekfir etmeyiz çünkü önce kabir e, etrafında tavaf etmenin yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Belki de bu, bu insan e, bunu bir örf olarak yerine getiriyor. Tazimde bulunmuyor belki. Büyüklerinden görmüştür. Böyle bir uygulamayı ritüel olarak düşünür, yapar. Bunun şirk olduğunu bilmez. Biz e, diyeceğiz ki bu yanlıştır. Burada yatan, siz Kabe gibi bu kabire önem verirseniz bu yanlış yapmış olursunuz. Burası Kabe değil, tavaf yapabileceğimiz tek mekan Kabe'dir. Allah'ın emri bu şekildedir. Kabirler etrafında tavaf etmek, onları tazim etmek dinimizce doğru değildir. Haram bir iş yapıyorsun ve bu seni şirke kadar götürebilir. Bu fiilden vazgeç diye onu uyarırız ama birden... Aceleci davranarak sen kafir oldun, şirk oldun, müşrik oldun demeyiz. Evet <gülüyor> ama o fiilin yanlış olduğunu orada söylemek lazım. Kur'an-ı Kerim'de tarikatla ilgili herhangi bir ayet var mıdır diyor Musa kardeşimiz. Değerli kardeşlerim, tarikatlar İslam'ın gelişinden yaklaşık e, 300 sene sonra ortaya çıkmış bir durumdur. Ne Kur'an'da? ne de sünnette tarikat kelimesi, yani bu ma, ıslah manasındaki bu fıkhi veya işte terim manasında e, kullanılan bir e, tarikat kelimesi geçmemektedir. Böyle bir metot, böyle bir yöntem e, tavsiye edilmemektedir, varlığı kabul edilmemektedir, e, böyle bir e, şey övülmemektedir. Ancak bize sünnet, sünnete tabi olmamız, sünnete uymamız, peygamberimizi kendimize rehber edinmemiz, onun terbiye metotlarını, onun diğer metotlarını uygulamamız, ibadetlerdeki örnekliğini kabul edip ibadetleri onun yaptığı gibi yapmamız gerekmektedir. İslam'ı onun gibi anlayıp, onun gibi yaşamamız cihadıyla, ibadetiyle, takvasıyla, ahlakıyla, aksiyonuyla onu gibi yapmamız bizden istenmektedir. Onun gibi yaptığımız takdirde işte en hayırlı ümmet vasfını kazanırız. Bunun haricinde eğer insanlara uyarsak nefis terbiyesi konusunda, dini yaşam konusunda, dini anlama konusunda, ibadetler konusunda, inançlar konusunda insanları taklit etmeye başlar isek o insanlar bizi yanlış yollara sevk edebilirler. Ederler. Çünkü <gülüyor> eğer siz İslam'ın özünü ve kendisini istiyorsanız buyurun Kur'an'a gelin, buyurun sünnete gelin, buyur, buyurun sahabenin hayatını örnek alın. Ha, buna razı değilsiniz. Siz bunu istemiyorsunuz. O zaman gidersiniz insanlara örnek alırsınız. O insanlar da sizi sapıklığa götürür, daralete götürür, yanlış yaparsınız. Ha, siz yok yok ben niyetim Kur'an... Behemliyetim İslam, behemliyetim sünnet, behemliyetim sahabenin hayatıdır kardeşim diyorsanız o zaman da direkt bu yolu yordamı e, kendinize yol yordam edineceksiniz. Sünnetin dışına çıkmayacaksınız. Çıkarsanız çıkarsanız bir gün gelir işte onlar sizi Rabbinizi etekemeye kemiğe büründürüp bir insan olarak karşınıza dikerler. O zaman da sapıtmış olursunuz. Öyleyse ne diyoruz? Bu yol, yöntem e, gereksiz bir takım e, tecrübi bir takım kişisel bir takım e, keşiflerden ibaret şeylerden müteşekkil bir e, yol yöntemdir. Bu bizi bağlamaz. Bu bizim için evla bir yol değildir. Bizim yolumuz Kur'an ve sünnet ve sahabenin yoludur. Selefi Salihin yoludur. Evet. Sesli zikir, toplu zikir hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Musa kardeşimiz. Sesli zikir, sünnette yok. Yani bu, bugün yapılan ses zikirler var ya, Allah, Allah diye vesaire toplu olarak bunlar yok. Ancak <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra sağa sola selam verdikten sonra zikirleri var. Bunu ferdi olarak kendisi yapar ve sahabe de kendisi her sahabe kendisi ferdi olarak yapar ve sesleri çıkardı. Ve camiden mescinevveden arı oğultusu gibi bir ses çıkardı. Herkes çünkü mesela ne yapardı? İlk defa namazdan selam verince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Estağfurullah estağfurullah estağfurullah 3 defa. Ardından Allahumma sselamu minkes selam tbarakte ya zalali vel ikram derdi ondan sonra değil mi? La ilahe illallah ve la şerike leh lehül mülk ve lehül hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. Bu zikirleri yapar ve herkes sahabe bu peygamberimizin yapmış olduğu zikirleri yaparlar ama herkes kendi arasında kendi kendi kendine bu zikri yaptığından dolayı ve çok kabarık bir değil, kendi duyacağı bir şekilde bunu yaptığından dolayı bir oğultuğu çıkardı. İşte sünnetteki zikirin şekli burada mevcuttur. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tefekkürü var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kılmış olduğu gece namazları efendim Allah Allah'ı düşünmesi onun işte kevni ayetlerini düşünmesi durumları var. Bunlar da e, bizim yapmamız aynı şekilde sünnettir değerli kardeşlerim. Ama e, tabii ki rabıta gibi insanlara yapılan rabıta gibi e, konular, sünnetin dışında yanlış e, bir takım sapkın e, sapkınlıklar içeren konulardır. Evet. onlarda biz e, bizim o işlerde taramız yok. Bizim niyetimiz e, bellidir. Kur'an ve sünnet yoludur. Sahabenin yoludur. Sedefi Salih'in yoludur. Ee, ve onların yaptığını yaparız. Bu en hayırlı yolda. da. Peygamber sarılığa aileyi ve buyuruyor zaten. Size iki asıl bıraktım diyor. Buna dişlerinizle kollarınızla sarılın diyor. Eğer sarılırsanız <gülüyor> kurtulursunuz. Sarılmazsanız sapıkla düşersiniz. Bu konuları zaten burada bol bol diğer kocalardan da dinliyorsunuz yani. Ee, Musa Yücel, Yücel kardeşimiz tekrar diyor, Kur'an e, şiire ve şaire olumsuz mu bakar? Değerli kardeşlerim, batıl şiire, bat, batılı yazan şaire olumsuz bakar. Ama bir şair ki Kur'an'ı metheder, Allah'ı metheder, över, peygamberimizi metheder, över, imanı metheder, över, evet o doğru bir iş yapmıştır. Yücel Rabbimizin razı olduğu, sevdiği bir iş yapmıştır. Tam eğer batılı şeytanın şeytanın yolları överse o da batılı bir iş yapmış olur. Tiyatrolarda kılık değiştirmek e, tiyatro... evet tiyatrolarda kılık değiştirmek günah mı? Bu e, soruyu iyi anlayamadım. Yani soru tiyatrolarda kılık değiştirmek demiş. Değerli kardeşler yani kıl kılık kıyafet değiştirmekte de bir beis yok ama bu kılık kıyafetin şekli şemali önemli. Yani eğer Haram yerleri gösteriyorsa yanlıştır. Göstermiyorsa yanlış değildir. Ha bu belki şeyi kastediyor. Bayan kıyafeti giymeyi belki onu kastetebilir. Hayır. Bayan kıyafeti e, giyerek e, maskarlık yapmak da Müslümana yakışacak bir fiil değil. Yani kardeşlerim bu bayan elbise giyen e, e, erkeğe Allah lanet ediyor. Erkek elbise giyen ba bayana Allah lanet ediyor. Bunu sizler Biliyorsunuz zaten. Değerli kardeşlerim. Evet. Ee, ekranda tabi sorular çoğaldı ve e, ekranı yukarı almak durumundayım. Evet. E, diğer sorumuz. Babam e, birçok akrabamız ile e, görüşmüyor. Darılmış. Bu sorunu nasıl düzelteriz veya vebali var mı? Diyor. bir e, Rıfat kardeşimiz. Evet bu <gülüyor> ee, baba anlatılır e, Slay rahmi kesmenin e, yanlış olduğu slay rahmi kesenin e, duassının e, kabul edilmeme tehlikesinin olduğu ibadetlerinin kabul edilmeme si olduğu gibi konular hatırlatılır e, ve e, dargın Müslümanın Müslüman, ın, Müslüman ın üç günden fazla dargın durmaması gerektiği bunun haram olduğu anlatılır gerisi eğer hala inat ediyorsa vebali kendi başınadır değerli kardeşlerim Evet. diğer bir soruya içki satılan marketten alışveriş yapmanın hükmü nedir diyor evet içki satılan marketten alışveriş yapmak caiz değildir ancak mecbur kalırsan caizdir mecbur başka bir yerde yok Orada yapacaksın. Mesela gittim büyük markete. Çok büyük reyonlar var. İçki reyonu var. Şu var, bu var. Bazen buralar yani bir eee tabii lazım bu gibi yerlere. Yani çünkü içki sattığından dolayı buralardan alışveriş yaptığımızda onları desteklemiş oluyoruz. Evla olan bu tür yerlerden alışveriş yapmamaktır. Ancak mecburiyet varsa Allah inşallah affeder niyetlere göre. Riyanın insan hayatında yeri ve önemi nedir demiş mi? Musah kardeşimiz, rüyanın değerli kardeşlerimiz, rüya vahiden bir parçadır. Bu e, tabii ki rahmaneti şeytanesi vardır. Allahu Teala <gülüyor> kulunun e, bazı hatalarını rüya yoluyla kendisine ilham etmesi rastlanan, çokça rastlanan bir durum. O yüzden e, her kişi görmüş olduğu rüyayı kendisi tevil eder en güzel şekilde. Çünkü niye gördüğünü, o rüyanın kendisinin için gösterildiğini en iyi bilen odur. O rüyadan çıkacak olan dersin ne olması gerektiğini en iyi bilen odur. Çünkü Yapmış olduğu bir iyilikten dolayı sen iyi yapıyorsun manasında bir rüya görmüş olabilir. Yapmış olduğu bir hatadan dolayı sen kötü yaptın, bak bunu yapma manasında bir rüya görmüş olabilir. Bu Allah'ın yardımıdır insana. Allah'ın yardımıdır. Ee, bunu bu şekilde ama rüyaları <gülüyor> genelleştirmek, bir insan rüya gördüğünde ben şöyle gördüm ey insanlar bundan sonra bu böyledir diye bir hüküm çıkarmak zor değildir. Tarikatlarda rüya bilgi kaynağıdır. Genelleştirilir. Özellikle şeyhlerin görmüş olduğu rüya bütün müritleri bağlar, hüküm koymak için delil e, konumundadır. Bunlar kesinlikle caiz değil. Böyle düşünmek yanlıştır. E, İslam'ın edinleyişer iyesinde rüya bir delil değildir. Ancak kişisel bir durumdur. Kişi kendi rüyasından kendi ibretini kendisi çıkartacaktır. Evet, rüya yoluyla ilim kesin bilgi edinmek mümkün müdür? Mümkün değildir, mümkün değildir. Rüyanın hükmü işte onunla amel etmek gerekir mi? Rüya ile amel etmek asla gerekmez. Rüya sadece uyarıdır veya e, bir cesaretlendirme olur, bir teşekkür mahiyetinde olabilir subjektiftir. Kişiyi bağlar, kimseyi bağlamaz, onunla da amel edilmez. Haram, helal koymaz rüyalar. Evet. <gülüyor> farklı rollere girmek. Tiyatroları kastediyorsunuz. E, farklı rollerde, insan rollerinde e, mümkün olabilir bu rollere girmek ama kadın rolüne girmek doğru değildir. Kadın elbisesi giymek doğru değildir. Erkek erkek rolüne girebilir. Ama bu tiyatrolarda <gülüyor> e, mah birbirine nikah düşen insanların kadın erkekli rol yapmaları film yapmaları şu bu bunlar caiz değil bunlar doğru değildir çünkü orada ne fitne oluyor dokunuyor el sürüyor kucaklaşıyor anne annesi değil anne diyor elini öpüyor yüzünü yanağını öpüyor bunlar hepsi haram çünkü ne annesidir ne şeydir yani ne hanımıdır böyle bir şey olmaz e, Rifat kardeş diyor ki yetkisiz insanlar fetva verirse bu işin sorunu olur ya bu işin sonu felaket olur işte kıyamet kopar o zaman. Ya işte en son hocalar bozulursa artık kıyametin kopuşunu bekle. Ee, <gülüyor> Musa kardeş, kaybettiğimiz yakınlarımızın ardından üzülmek, ağlamak ne kadar caiz? Üzülebiliriz. Saç baş yolma, yüze vurma, ağıt yakma, bağırma, çağırma bunlar İsyandır. Bunları yapmayacağız. <gülüyor> Ama gözyaşı dökebiliriz. Yüz, üzülebiliriz. Bunun haricinde başka şeyler yapamayız. Bunun haricinde başka şeyler ağıt yakmak, bağırmak, çağırmak, isyan varit sözler söylemek yanlıştır. Evet. Ee, <gülüyor> ölmüş kişiyi iyi veya kötü görmek, ölen kişinin ahiretteki durumunu belirler mi? Yani bir işaret olabilir yani senin için ama bunu ya ben iyi gördüm ya iyi demek yani yüzde yüz kesin bilgi edinmek doğru değildir. Sadece bir işaret olarak algılanabilir. Ee, ama yüzde bir ilim kaynağı değildir. Kimlerin cenaze namazı kılınır? Kimiki kılınmaz. Müslümanın cenaze namazı kılınır ki kılınmaz. Yani bu. Gitgide sorular kolaylaşıyor demiş kardeşimiz. Bazı insanların cesetleri çürümüyor. Neden? evet. Yani Allahu Teala bazı insanların şehitlerin özellikle cesetlerini çürütmüyor. peygamberimizden bir hadiste Allah peygamberlerinin cesetlerini toprağa yedirmez diyor. O yani o şeye hürmeten. Şehitlerde bu şekilde Allahu Teala'nın onları bedenlerine ruhlarına vermiş olduğu değeri bedenlerine de vermesiyle meydana gelen harikulade olaylar. Bunlar rastlanan olaylar değerli kardeşlerim. Evet. evet. İslam dinine göre büyü yapan yaptıran günah, yani günah nedir? Evet. Hadd-ül sahiri darbuhu bis sihir <gülüyor> yapanın haddi cezası onun kılıçta öldürülmesidir. Sihir yapmak haramdır. Efendim, çok büyük günahtır. Es-Sihir, yedi helak edici günahlardan biridir. Yedi helak edici, insanı cehenneme götürecek olan çok adi günahlardan biridir. Bunlardan uzak durmak lazım değerli kardeşlerim. Evet. Ee, diğer bir soru var. Günde milyonlarca tavuk kesiliyor. Avrupalılar tarafından besleme, çek, e, besmele çekilmeden o tavukların gelmesi caiz midir? E, şimdi değerli kardeşler, biliyorsunuz bir e, tavuğun veya bir hayvanın yenebilmesi için Allah'ın adı anılması lazım. Allah'ın adı anılması gerekir. Allah'ın adı bilerek anılmıyorsa o, o yenmez. Ama unutarak bir insan Allah'ın adını anmadan bir hayvanı keserse ama niyetinde anmak var idi de efendim, onu unuttuysa bu takdirde bu takdirde e, ne yapabilir? Bu takdirde e, dediğim gibi o Allah'ın adı anılmayan, Allah için kesilmeyen e, bile bile bile bile inadına Allah'ın adı anılmayan bir e, hayvanın Müslüman tarafından da kesilse eti yenmez. Kafir tarafından yani ehli, bu ehli kitap tarafından da kesilse eti yenmez. Ancak ehli kitabının e, kestiği yenir. E, fakat besmele çekti mi çekmedi mi? Bunu araştırmak bizim görevimiz değildir. Onların Allah'a inanan insanlar olarak biliyoruz. Ve Allah'ın adını andıklarını anacaklarını peşinen kabul ediyoruz. Ama bir yer var ki bile bile Allah'ın adını anmıyor. Bile bile. O, eğer şahsen böyle bir yer biliyorsak onların kestiğini yemeyiz. Evet. <gülüyor> Müşriklerin tapındıklarına alay etmek caiz mi? Onların e, taptıklarına sövmeyin ki onlar da cahillikten dolayı sizin taptığınıza, Allah'ınıza sövmesinler. Ama bunları sövmeye gerek yok. Yani bu söversen onları da sövme fırsatı vermiş olursun. E, öyle şeylere gerek yok. Ancak biz ciddi olarak hataları söyleriz. Evet. Ayetlerde Allah'tan korkun diyor. Neden hiç ayetlerde Allah'ı sevindi diye geçmiyor? Allah saygıda bulunun e, diyor ayetler. Bu saygıda bulunmak sevgi de gerektirir aslında, içerir. E, ancak Allah'tan korkun demek de aslında e, bir sevgiyi içerir. Eğer insanlar Allah'tan korkarsa, onun haddini, hududunu korursa, e, onu e, seviyor demektir. O da orada bir sevgi var. Evet. Ee, şimdi Rıfat kardeşimiz diyor ki tavukla ilgili soruyu baştan anlatır mısın diyor. Ee, ses gitti. Peki onu tekrar söylüyorum. Ee, değerli kardeşlerim tavuk olsun bir hayvan olsun Allah adına kesilmiyor ise eti yenmez. Bile bile Allah'ın adı anılmıyorsa kesen Müslüman olsun, ehli kitap olsun. Yenmez. Unutularak, unutularak Allah'ın adı anılmak isteniyor fakat unutuldu. Ee, ehli kitap da kesse, Müslüman da kesse eti yenir. Ehli kitap tarafından kesilmiş ama Allah'ın adını andı mı anmadı mı bilmiyoruz. Araştırmak boynumuzun borcu değil. Eti yenir. Ehli kitap tarafından bile bile Allah'ın adı anılmadı. Bile bile inadına yenmez. Bile bile Allah'ın adını anmıyor. Bile bile bile bile anmıyor. Yani kabul etmiyor. Zaten ne oluyor? O zaman o ehli kitap olmaktan çıkıyor. Kafir oluyor. Ehli Kitap Allahı bilir, Allah'ın adını anar. Bu şekilde. Müslüman bile bile Allah'ın adını almıyor, bile bile inadına, onu kestiği de yenmez. E, bu şekilde. E, fetvalar bu şekildedir, bildiğim kadarıyla. Evet. Sorular devam ediyor, fakat ben yoruldum. Siz de yorulmuş olabilirsiniz. 59 dakika olmuş. Ee, ben de biraz hastayım. Sesim de biraz kısıldı. Biraz baştan e, çok bağırlık sanıyorum. Geri kalan. Şimdi bundan sonra soru yazmayın. Rica edeyim. Ka bu kalan soruları kısaca cevaplayayım. Ondan sonra veda edeyim sizlere. Evet. Kimler Allah'ın dostudur? Sofular iddia ettikleri gibi mi? Allah'ın dostu ona iman, hakkıyla iman eden, onun ayetlerine hakkıyla iman eden, Kur'an'da ve sünnetten ayrılmayan, peygamberi seven, onu örnek alan, onun izinde olan, onun terbiyesini almış, onun terbiye menhec men menhecini almış insanlar ee, Allah'ın dostudurlar. Gerisi değil. <gülüyor> İnsanların evlenecekleri kişi arınkan'da belirlemiş midir? Allah katında bellidir. İnsanların geleceğe ait fiillerini Allahu Teala bilir. Mutezile'ye göre bilmez. Mutezile der ki insanın ne yapacağını Allah bilmez. Bilmez der. Ama Ehli Sünnet itikadımıza göre Allah ezeli ebedi ilmi vardır. Allah Teala kulların ne yapacağını daha yapmadan önce bilir. Onun bilmiş olması o kulun o fiili yapmada bir zorunluluk hissetmesine sebep değildir. O kul, kul e, hareketinde hürdür ama Allah Teala ne yapacağını iyi bilir. Çünkü Allah Teala onu yaratmış. Allah her şeye kadir. Ee, geleceğini, geçmişini, ne yapacağını, bir saat sonra ne yapacağını Allah Teala bilir. Eğer bilmez dersek Allah'a aziyet vasfetmiş oluruz. O da ehl sünnet inancımıza göre terstir, yanlıştır. Namaz kılmayan birinin eti, kestiği et yenir mi? Değerli kardeşler, cumhur'a göre namaz kılmayan bir insan namazın vaci-vucubiyetini inkar etmiyorsa, tembelliğinden dolayı namazını terk ediyorsa, o insanın kestiği yenir. Çünkü insan kafir değildir. Ama e, tabi bir kısım ülemaya göre bir insan tembelliğinden dolayı namazını terk etse kafir olur. Kesti yenmez. Cenaze namazı kılınmaz. selam alınmaz, selam verilmez. Müslümanların mezarlığına gömülmez. Müslüman bir kızla evlendirilmez. Babasının manla varisçi olamaz. Bu bir kısım ülemaya göre böyledir. Ama e, Cumhur ülemaya göre e, kafir sayılmayacağından, Müslüman olarak sayılacağından, Müslüman hukuku onun için geçerlidir. Evet. <gülüyor> Peki. Sorular e, bunlar. Başka soru da yazmamanızı rica etmiştim. Allah hepinizden razı olsun. Başka konular değinecektik burada. Başka şeyler de vardı ama. Evet. Ebyesun kardeşim devamlı diyor ki e, bu soruya cevap vermediniz diyor. Ayetlerde Allah'tan korkun diyor. Neden hiç ayetlerde Allah'ı sevin diye bir şey geçmiyor diyor. E, ifade etmiş olduğumuz gibi değerli kardeşim Allah'tan korkmak onu sevmektir. Allah'tan korkmak ürpermek, onu özgür görmek değildir. Allah'tan korkmak demek onun yapmayın dediğini yapma cesareti e, kendimizde bulamamamız demektir. Yapma dediklerinden sakınmaktır. Yapın dediklerini de yapmama konusunda e, e, bir tembellik içerisinde olmamamız demektir. Yapın dediklerini yapmak, yapmayın dediğinde de yapmamak. Allah'tan korku budur. Eğer insan Allah'ın yapın dediğini yaparsa, yapmayın dediğini yapmazsa, ne, ne yapmış olur? Allah'a bir saygıda bulunmuş olur ve bu saygı sevgiyle içermektedir. Dolayısıyla Allahü Teala elbette ki beni tanıyın, bana şükredin, ben sizi yarattım, benim kadrimi bilin, nimetlerin kadrini bilin, Allah'tan hakkıyla korkun dediğinde aslında Allah'ı hakkıyla sevin, ona sevgiyle, saygıyla yönelin. Ee, efendim manasında bir emir buyurmaktadır. Yani zımni olarak Allah'a gelin, Allah'a itaat edin, ondan hakkıyla sakının, ona saygıda kusur etmeyin manasındaki emirlerin içerisinde onu onu sevin, onu, onu en çok sevin diyor. Ee, ne diyor? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ İman edenlere gelince onlar ne yaparlar onların Allah'a karşı olan sevgileri çok büyüktür şiddet şiddetli bir şekilde severler Demek ki burada Allahu Teala kullarının e, iman edenlerin onu çok şiddetli kuvvetli bir şekilde sevmesini ne yapıyor seviyor bu e, ve bunu e, övüyor orada Demek ki Allahu Teala kullarının kendisine Sevgiyle yönelmelerini istiyor. Bu ayetlerden de bunlar ortaya çıkıyor değerli kardeşlerim. Evet. Hocam nerede tahsil gördünüz? Merak edenler var. Bunu da açıklar mısınız diyor. Tahsil, tahsil, tahsil. Değerli kardeşler, insanın nerede tahsil gördüğü hiç önemli değil. Hiç önemli değil değerli kardeşlerim. Yani Mekke'de de tahsil görürsün, Medine'de de tahsil görürsün, orada görürsün, burada görürsün. Yani eğer bir insan ee, eşeğin kitap taşıması gibi kitap taşırsa ne olur ondan? Yani o Mekke'de de olsa, Medine'de de olsa yani Haram-ı de ders görse icabında o merkeplikten kurtulamaz. Yani, değil mi? Bu ama bakarsınız ki İstanbul'da olur, Ankara'da olur, orada olur ama tevhid ehli olur. Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılır. Olur yani ee, bu tür insanlar bu şekilde olur. Bir insanın şu yerde, şu yerde tahsil görmesi demek, o insana güvenilir veya güvenilmez manasında bir hükmün ortaya çıkmasını asla sağlamaz. Çünkü nice insanlar vardır ki, tahsil görmüş oldukları yerlerde, Den çok farklı yönlere e, giderler. Çok farklı yönen e, e, içerisinde olurlar. E, bu önemli değil. Yani bu önemli bir durum değil değerli kardeşlerim. O yüzden e, bunu e, söylememde bir beis yok ama e, önemli bir şey de değil. Yani böyle bir şey bilmeniz hiç de e, önemli olan benim size anlattıklarımdır. Kur'an ve sünnet ışığında siz bunları değerlendirin. Hatalarımız elbette olabilir. İnşallah aranızda olacağız bundan sonra her çarşamba saat 9 çeyrekte ve sizler, biz sizlerden de istifade etmek istiyoruz. Hatalarımızı düzeltin. Hocam şurada hata yaptınız. Şurada hata yaptınız. Bunları duymak istiyoruz. Düzeltmek istiyoruz. Ee, o yüzden Sizlerden de istifade edeceğiz. Zaman zaman ediyoruz zaten. inşallah Evet. Peki. Hepinize Allah'a emanet olun. Ee, tekrar görüşmek, buluşmak ve bir ilim halkasında yeniden Allah'ı anmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve ahır davana Elhamdülillahi Rabbil Alemin o sallallahu aleyhi nebiyyina Muhammed ve على آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته